Aleksandr Sergeyevich Puşkin. Goryuhino Köyü Tarihi. Seslendiren: Akın Altan. Eğer Tanrı bana okuyucular verecek olursa, Goryuhino Köyü Tarihini yazmaya nasıl karar verdiğimi öğrenmek onlar için ilgi çekici olur belki. Bu nedenle bazı ön ayrıntılara girmem gerekiyor daha önce. Şerefli ve soylu bir ana babanın çocuğu olarak 1801 yılı 1 Nisan'ında Goryuhino köyünde doğdum ve ilk öğrenimimi bizim köy zangocundan aldım. Okumaya ve genellikle edebiyat uğraşlarına karşı hevesimi bu saygıdeğer baya borçluyum. Başarılarım yavaş fakat güven vericiydi. Zira doğuştan zayıf olan ve bu zayıflığı nedeniyle gereğinden fazla doldurmama izin verilmeyen belleğimde bugün kalmış olan ne varsa hepsini daha 10 yaşımdayken biliyordum. Edebiyatçılık sanına sahip olmak, her zaman en kıskandığım şey olmuştur. Saygıdeğer kişiler olan, fakat eski yöntem öğrenim görmüş bulunan annemle babam, sıradan insanlardı. Hiçbir zaman hiçbir şey okumazlardı. Benim için satın alınan alfabenin, takvimlerin, bir de en yeni okuma kitabının dışında başkaça bir kitap bulunmazdı evde. Bu kitabı okumak, uzun süre en sevdiğim çalışma olmuştu benim için. Ezbere bilmeme karşın, onda her gün daha önce gözüme çarpmamış olan yeni yeni güzellikler buluyordum. Babamın bir zamanlar yaverliğinde bulunduğu, General Plam Yanikov'dan sonra, en büyük adam olarak Kurganov göründü bana. Onun üzerine bilgi edinmek için herkese başvurdum. Fakat ne yazık, kimse merakımı gideremedi. Kimse onu kişi olarak tanımıyor, sorularıma yanıt olarak bazen çok iyi bildiğim bir şeyi, Kurganov'un, en yeni okuma kitabını yazmış olduğunu söylüyorlardı sadece. Kadim bir yarı tanrı gibi bilinmezliğin karanlığı sarmıştı onu. Gerçekten yaşamış olduğundan bile kuşku duyuyordum kimi zaman. Adı uydurma hakkındaki söylentilerse, yeni bir Nieburun. Niebur tanınmış Alman devlet adamı ve tarihçisi. Araştırmalarını bekleyen asılsız bir söylence gibi geliyordu bana. Fakat muhayyilemi durmadan kurcaladığı için bir yüz bulmaya çabalıyordum bu gizemli adama. Sonunda İl meclis üyelerinden kırmızı burunlu, parlak bakışlı, ufak tefek bir ihtiyarcık olan gine benzemesi gerektiğinde karar kıldım. 1812 yılında beni Moskova'ya götürüp Karl İvanoviç Meyer'in pansiyonuna verdiler. Üç aydan fazla kalmadım orada. Çünkü düşman kente girmeden önce bizi dağıttılar, ben de köye döndüm. 12 dilli ordunun kovulmasından sonra beni yeniden Moskova'ya götürerek, eğer Karl Ivanoviç evcezine dönmüşse yine oraya, dönmemişse bir başka okula yerleştirmek istediler. Fakat sağlığım, bütün pansiyonlarda adet olduğu üzere, sabah saat yedide yataktan çıkmama engel olduğundan, yalvarıp yakararak köyde kalmam için annemi razı ettim. Böylece ilk öğrenimime başka bir şey katmadan, Ve oyun arkadaşlarımla pansiyonda bulunduğum süre içinde yeterince öğrendiğim tek bilim olan yakan top oynayarak 16 yaşıma bastım. Bu sırada askeri öğrenci olarak piyade alayına atandım ve 1800 yılına kadar orada kaldım. Subaylığa yükselişim, bir de cebimde sadece 1 6 ruble 6 kapik bulunduğu bir sırada kumarda 245 ruble kazanışım dışında o günlere ilişkin pek az tatlı anım vardır. Sevgili annemle babamın ölümleri beni görevimden ayırarak ata yurduma dönmek zorunda bıraktı. Yaşamımın bu dönemi benim için o kadar önemlidir ki eğer iyiliksever okuyucumun hoşgörüsünü kötüye kullanacak olursam şimdiden özür dileyip bu konuda ayrıntılara inmek niyetindeyim. Kapanık bir sonbahar günüydü. Goryuhino'ya sapacağım istasyona varınca serbest bir araba kiralayarak köy yolunda ilerlemeye başladım. Durgun bir yaratılışa sahip olduğum halde ''Yaşamımın en güzel yıllarını geçirdiğim yerleri yeniden görecek olmanın sabırsızlığı beni öylesine kaplamıştı ki, kah vodka vaat ederek, kah köte katacağımı söyleyip gözdağa vererek arabacımı sıkıştırıp duruyordum. Adamın sırtını dürtmenin, kesenin nazını açmaktan daha elverişli olduğu durumlardaysa itiraf ederim ki üç kere vurdum da. Doğduğumdan beri ilk kez başıma geliyordu böyle bir şey. Çünkü nedendir bilmem, özel bir sevgim vardır arabacı takımına karşı.'' Bağırıp çağırarak ve kamçısını şaklatarak atları kışkırtan arabacı bana öyle geliyordu ki, arabacılar arasında adet olduğu üzere bir yandan da dizginleri kısmaktaydı. Sonunda Goryuhino koruluğu göründü. On dakika sonra da konağın avlusuna giriyordum. Yüreğim küt küt atıyor, anlatılmaz bir heyecanla bakıyordum çevreme. Sekiz yıldır Goryuhino'yu görmemiştim. Ben buradayken çit kıyısına dikilen kayın ağaçları yetişmiş, Kocaman dallı budaklı ağaçlar olmuşlardı. Bir zamanlar aralarından üzerine kum serpilmiş geniş bir yolun geçtiği üç tane düzgün çiçek tarhıyla süslü bahçe, şimdi boz bir ineği notladığı biçilmemiş bir çayırlığa dönüşmüştü. Arabam, konağın ön tarafındaki taş merdivenlerin yanında durdu. Adamım kapıyı açmaya gitti. Fakat pencerelerin açıklığına ve evde insan yaşadığını gösteren izler bulunmasına karşın kapılar çivilenmişti. Kulübeden çıkan bir köylü karısı ne istediğimi sordu. Beyin geldiğini öğrenince koşarak yeniden kulübeye girdi. Az sonra hizmetçilerle kuşatılmıştı çevrem. Bütün bu tanıdık ya da yabancı yüzlere bakarak hepsiyle dostça öpüşürken son derece duygulanmıştım. Oyun arkadaşlarım koca koca köylüler, bir zamanlar yere oturup bir yerlere gönderilmeyi bekleyen kızlarsa evli baklı kadınlar olmuşlardı. Erkekler ağlıyorlardı. Kadınlarla senli benli konuşuyor, söz gelişi, ne kadar yaşlanmışsın diyordum içlerinden birine. Onlar da duygulanarak, ''Babacığım, siz de ne kadar çirkinleşmişsiniz?'' diye karşılık veriyorlardı. Birlikte konağın arka tarafındaki taş merdivene gittik. Orada karşıma çıkan süt ninem, acılı Odiyesus gibi hüngür hüngür ağlayarak kucakladı beni. Koşup banyoyu yakmaya gittiler. Şimdiye kadar işsiz güçsüz dolaşıp sakal uzatan aşçı, bana öğle ya da akşam yemeği hazırlaması için çağrıldı. Hava kararmaya başlamıştı zira. Süt ninemin rahmetli anneme oda hizmetçiliği yapan kızla birlikte oturmakta olduğu odalar hemen benim için silip süpürülüp hazırlandı ve sakin baba ocağında olmanın huzuruyla 23 yıl önce doğmuş olduğum odada uykuya daldım. Aşağı yukarı üç hafta benim için bin türlü telaş içinde geçti. İl meclisi üyeleriyle, şeflerle, akla gelebilen her türlü memurla cebelleşip durdum. Sonunda mirası elde ederek Mal mülkün yönetimini elime aldım da başımı dinleyebildim. Fakat kısa bir süre sonra işsizlik yüzünden canım fena halde sıkılmaya başlamıştı. İyi yürekli saygıdeğer bir kimse olan komşumla henüz tanışmış değildim. Mal mülk yönetimine tümüyle yabancıydım. Kilerci başılığa ve kahyalığa atadığım süt ninemin sohbeti ise hepsi 10-15 ev fıkrasından öteye geçmiyordu. İlkin çok ilgimi çeken bu fıkraları Elifi elifine boyuna anlatıp duran süt ninem hangi sayfasında hangi satırı bulacağımı bildiğim bir başka en yeni okuma kitabı olup çıktı benim için. Emektar okuma kitabımıysa çok acıklı bir durumda kilerde bin türlü döküntünün arasında bulmuştum. Aydınlığa çıkarıp okumaya koyuldum onu. Fakat benim için eski çekiciliği kalmamıştı. Kurganov'un kitabını bir kere daha okuyup bir daha da kapağını açmadım. İşte bu güç durumdayken, acaba kendim bir şeyler yazamaz mıyım? Düşüncesi geldi aklıma. Yoksulluk yüzünden iyi bir öğrenim görmediğimi, 16 yaşıma kadar uşakların çocuklarıyla oyun oynayıp, sonra da kentten kente, evden eve dolaşıp, zamanımı Yahudiler ve kantincilerle geçirerek, çoğası aşınmış masalarda bilardo oynayıp, çamur içinde yürüyüş yaparak, bir kere elimden kaçırdığım fırsatı bir daha ele geçiremediğimi iyiliksever okuyucu biliyor artık. Ayrıca... Yazar olmak öyle çetrefil, kendini bu işe adamamış bizim gibiler için öyle ulaşılmaz bir şey gibi görünüyordu ki bana, elime kalem almayı düşününce içimi bir korku kaplıyordu ilkin. Bir yazarla karşılaşmak konusunda duyduğum ateşli istek bile hiçbir zaman gerçekleşmemişken, günün birinde onların arasına katılacağımı nasıl umabilirdim. Fakat bu ana yurt, edebiyatımıza karşı duyduğum sürekli tutkuyu kanıtlamak için anlatmak niyetinde olduğum bir olayı anımsatıyor bana. 1820 yılında henüz askeri okulu öğrencisiyken, resmi bir görev dolayısıyla Petersburg'da bulunmam gerekmişti. Tanıdığım tek bir kişi yoktu ama kaldığım bir haftayı son derece neşeli geçirdim orada. Her gün dördüncü kat bir galerideki tiyatroya gidiyordum sessizce. Bütün oyuncuları adlarıyla bir bir tanıyordum. Pazar günü Nefret ve Pişmanlık dramında Amalia rolünü büyük bir sanatla oynayan bayan E.S. Deli gibi tutulmuştum. Gündüzleri komutanlık karargahından döndüğümde, genellikle basık tavanlı bir muhallebici dükkanına uğrar, bir fincan şokola ısmarlayıp edebiyat dergileri okurdum. Bir gün, İyi Niyetle adlı dergide bir eleştiri yazısını okumaya dalmışken, nohut renkli kaput giyinmiş bir adam bana doğru yaklaştı, kitabımın altından Hamburg Postası gazetesini çekip çıkardı sessizce. İşime öylesine dalmıştım ki, başımı kaldırıp bakmadım bile. Tanımadığım adam, Bir biftek ısmarlayarak karşıma oturdu. Ben ona hiç dikkat etmiyor, okumamı sürdürüyordum. O, bu arada yemeğini yedi, garson çocuğu özensizliği için sertçe payladı, yarım şişede şarap içerek kalkıp gitti. Yakınımızda yemek yiyen iki delikanlıdan biri ötekine, ''Kimdi o biliyor musun?'' dedi. ''Yazar Beydi. Ben elimde olmaksızın...'' ''Yazar?'' diye bağırdım ve gazeteyi okuyup bitirmeden şokola fincanını da yarım bırakarak hesabı bir çırpıda ödeyip üstünü beklemeksizin sokağa fırladım. Dört bir yanıma bakındım. Uzakta nohut renkli kaputu görerek Nevski caddesi boyunca koşarcasına izlemeye koyuldum onu. Birkaç adım sonra birisinin beni durdurduğunu hissettim. Kafamı kaldırdığımda bir muhafız birliği subayı duruyordu karşımda. Onu kaldırımdan itmemem, durup toparlanmam gerektiği konusunda uyardı beni. Bu azardan sonra daha dikkatli oldum. Fakat şanssızlığa bakın ki, ikide bir subaylarla karşılaşıyor, ikide bir durmak zorunda kalıyordum. Yazar da uzaklaştıkça uzaklaşıyordu benden. Asker kaputum bana hiçbir zaman bu kadar ağır gelmemiş, apoletleri hiçbir zaman bu kadar kıskanmamıştım. Sonunda tam Aniçkin Köprüsü üzerinde nohut renkli kaputa yetiştim. Askerce bir selam çakarak, ''Siz bilim yarışmacısı dergisinde olağanüstü güzellikte makalelerini okumak mutluluğuna eriştiğim Bay B misiniz?'' dedim. Hiç de değil efendim.'' diye yanıtladı beni. ''Ben yazar değil, dava vekiliyim. Fakat çok iyi tanırım sözünü ettiğiniz kimseyi. Bir çeyrek kadar önce polis köprüsü üzerinde rastladım kendisine. Rus edebiyatına karşı duyduğum saygı böylece hesabın geri almadığım 30 kapiklik üstüne bir de mesleğimle ilgili olarak neredeyse tutuklanmaya varacak bir zarara mal oldu bana. Yani, hiçbir şeye yaramadı. Mantığımın bütün karşı koymalarına karşın, yazar olmak konusundaki küstahça düşünce, ikide bir gelip duruyordu aklıma. Sonunda içimin bu eğilimine daha fazla karşı duramayarak, kendime kalın bir defter yapıp, içini neyle olursa olsun doldurmaya kesin olarak karar verdim. Şiirin bütün dallarını, Zira alçak gönüllü bir düz yazı yazmayı düşünemiyordum henüz, kafamda ölçüp biçtikten ve tarttıktan sonra konusunu kendi yurt tarihimizden alan epik bir destanda karar kıldım doğal olarak. Kahramanımı bulmakta güçlük çekmedim. Ruyurik'i seçip çalışmaya koyuldum. Subaylar arasında elden ele dolaşan defterlerdeki özellikle tehlikeli komşu, Moskova Bulvarı'nın eleştirisi ve benzeri gibi şiirleri kopya ede ede bir şiir alışkanlığı edinmiştim. Fakat destanım buna rağmen yine de bir türlü ilerlemek bilmiyordu. Üçüncü şiire kadar gelip bıraktım. Epik türün bana göre olmadığını düşünerek Ruyurik trajedisine başladım. Trajedide yürümeyince balada çevirmeyi denedim onu. Fakat her nedense bir türlü beceremedim bunu da. Sonunda esinimi buldum. Ruyurik portresi için bir yazıta başlayıp başarıyla da bitirdim. Yazıtım özellikle genç bir şiir yazıcısının ilk yapıtı olarak büsbütün dikkate değmez değildi ise de, ben dünyaya şair olarak gelmediğimi hissedip bu ilk denemeyle yetindim. Fakat yaratıcılık gelişimlerim beni edebiyatla ilgili uğraşılara öylesine bağlamıştı ki, defter ve mürekkep hokkasından ayrılmaz olmuştum artık. Şiirden düz yazıya inmek istedim. İlk elde önsel bir incelemeye girişmek, tasarılar yapmak, Ve bölümlerin birbirine bağlanması gibi şeylerle uğraşmak istemeyip birbirinden ayrı düşünceleri bağımsız ve düzensiz olarak aklıma geldikleri gibi yazmaya niyet ettim. Fakat ne yazık ki hiçbir düşünce gelmiyordu aklıma. Tam iki gün boyunca düşünebildiğim sadece şu oldu. Mantık yasalarını hiçe sayarak tutkularının peşi sıra sürüklenen adam, sık sık yanılgılara düşüyor ve iş işten geçince pişman oluyor. Hiç kuşkusuz doğru. Ama artık yeni olmayan bir düşünceydi bu. Düşünceyi bir yana bırakıp hikayeye giriştim. Fakat alışkın olmadığım için kendim kurgular, olaylar uyduramadım. Bir zamanlar çeşitli kişilerden duymuş olduğum ilgi çekici olayları seçip, onlardaki gerçeği bir anlatı canlılığıyla, bazen de kendi muhayyilemin çiçekleriyle süslemeye çalıştım. Bu hikayeleri kaleme almak yoluyla yavaş yavaş bir üslub edinip, duygu ve düşüncelerimi doğru, hoş ve serbest bir biçimde anlatmayı öğrendim. Fakat kısa bir süre sonra sermayeyi tükettim. Yeniden konu aramaya koyuldum. Ufak tepek, önemsiz, gerçeklikleri kuşkulu bir takım küçük olayları bir yana bırakarak, gerçek ve büyük olayları anlatma düşüncesi çoktandır aklımı kurcalayıp duruyordu. Çağların ve halkların yargıcı, gözlemcisi ve peygamberi olmak, bir yazarın ulaşabileceği en yüksek basamak olarak görünüyordu bana. Fakat zavallı öğrenimimle neyin tarihini yazabilirdim ben? Bilgin, vicdanlı, sorumluluk bilir adamlar hangi alanda benden önce davranmamışlardı ki? Onların el atmadığı bir tarih alanı kalmış mıydı? Bir dünya tarihi yazmaya kalkışsam acaba Ebefix Millet'ın ölümsüz yapıtı ortadan mı kalkacaktı? Anayurt tarihiyle ilgilenecek olsam Tatisçev'den, Bolton'dan ve Golikov'dan sonra ne söyleyecektim? Üstelik daha islaf sayılarını öğrenemezken El yazmalarını inceleyerek eski dilin gizli anlamını sökmek bana mı kalmıştı? Küçük kapsamlı bir tarih, örneğin bizim kentin tarihini yazmayı düşündüm. Burada da üstesinden gelemeyeceğim ne engeller çıktı karşıma. Kente bir gezi, valiyi ve başpapazı ziyaret, arşivlere ve manastır depolarına girebilmek için rica, minnet vesaire, kendi taşra kentimizin tarihini yazmak daha uygun göründü bana. Fakat hem filozof Hem de pragmatik için ilgi çekici olmadığı gibi güzel söz söyleme sanatında da pek az olanak tanıyordu bu konu. Nokta nokta nokta, 1700 nokta nokta yılında kent olmuş. Kentle ilgili tek ilgi çekici olay el yazmalarında yazılıp saklanan, yazarı ve resmi daireleri silip süpürmüş olan 10 yıl önceki bir yangın. Beklenilmedik bir olay aklımdaki karmaşaya çözüm verdi? Tavan arasına çamaşır asan bir kadın, yongalar, süprüntüler ve kitaplarla dolu bir sepet bulmuş orada. Benim okumaya karşı hevesim bütün evde bilinmekteydi. Ben tam defterimi açmış kalemimi kemirerek, halk için bir öğütler denemesi üzerinde düşünürken, kilerci başı kadın sevinç içinde, ''Kitaplar, kitaplar!'' diye bağırarak, utkuyla odama getirdi sepeti. Ben de coşkuyla, ''Kitaplar!'' diye bağırarak sepete atıldım. Gerçekten de yeşil ve mavi kağıtlarla kaplanmış bir yığın kitap buldum orada. Bunlar bir eski takvimler koleksiyonuydu. Bunu anlayınca heyecanımı yitirdim. Fakat bu beklenilmedik buluntu yine de sevindirmişti beni. Ne de olsa kitaptı bunlar. Çamaşırcı kadına gümüş bir elli kapiklik vererek cömertçe ödüllendirdim gayretini. Yalnız kaldığında gözden geçirmeye koyulduğum takvimlerim az sonra şiddetle ilgilendirmeye başladılar beni. Hiç aralıksız... 1744'ten 1799'a kadar, yani 55 yılın takvimleriydi bunlar. Takvimlere, adet olduğu üzere takılan mavi kağıtlar, eski bir yazıyla doldurulmuşlardı. Bu satırlara göz attığımda, sadece hava durumu ve çiftlik hesaplarıyla ilgili kısa terimsel bilgiler taşıdıklarını hayretle gördüm. Zaman geçirmeden bu paha biçilmez notları okuyup anlamaya girişince, kısa bir süre sonra, sıkı bir kronolojik sıra içinde, Ata yurdumun aşağı yukarı yüzyıllık eksiksiz bir tarihiyle karşılaştığımı anladım. Takvimler bundan başka, bitip tükenmek bilmez bir ekonomik, istatistik, meteorolojik ve öteki bilimsel gözlemler yükünü taşıyordu. Çünkü düzgün, ilgi çekici ve öğretici bir anlatı çıkarabileceğimi görmüştüm onlardan. Bu değerli anıtsal belgeleri yeterince inceledikten sonra, Goryu Hino Köyü tarihiyle ilgili yeni kaynaklar aramaya başladım ve kısa bir süre sonra kaynak bolluğu karşısında şaşkına döndüm. Tam altı ayımı bir ön incelemeye verip sonunda çoktandır arzu ettiğim işe giriştim ve Tanrı'nın yardımıyla 1827 yılı içinde bulunduğumuz Kasım ayının üçünde yapıtımı tamamladım. Şimdi şu anda adını anımsayamadığım, bana benzeyen bir tarihçinin daha önce yapmış olduğu gibi, Çetin işimin üstesinden gelmiş olarak kalemimi bir kenara bırakıyor ve yapıtımı düşünmek üzere hüzün içinde bahçeye çıkıyorum. Hatta Goryuhino tarihini yazdıktan sonra yaşamam için bir neden kalmadı. Görevim tamamlandığı ve sonsuz uykuya dalmak zamanı geldi gibi geliyor bana. Goryuhino tarihini yazarken yararlandığım kaynakların listesini sunuyorum şimdi. 1. Eski takvimler koleksiyonu. 54 parça. İlk 20 parçası şifreyle kısaltılmış eski bir yazıyla dolu. Bu el yazmasının yazarı, Dedemin babası Andrei Stepanovich Bielkin. El yazması, Üslubunun açıklığı ve özlüğüyle göze çarpıyor. Örneğin, Mayıs 4 Kar Trişka kabalığı yüzünden döbüldü. Mayıs 6 Boz inek öldü. Senka sarhoşluğu yüzünden döbüldü. Mayıs 8 Hava açık. Mayıs 9 Yağmur ve kar. Tırışka hava yüzünden dövüldü. Mayıs 10. Hava açık. Yeni kar. 3 tavşan avladım. İşte el yazması böylece yorumsuz sürüp gidiyor. Öteki 35 parçada da çeşitli yazarlar var. Çoğu da bakkal yazısı denilen şifreli ya da şifresiz cinsten. Birbirleriyle ilintisiz, imla kuralları gözetilmeksizin pek çok şey yazılmış. Bir yerde bir de kadın eli karışmış araya. Bu bölüme Dedem Ivan Andreiç Bielkin'le ninemin, yani onun karısı, Yepraksiya Alekseyevna'nın, ayrıca Kahya Garbovitskin'in notları giriyor. 2. Goryohinova Konövisi'nin yıllığı Bu ilgi çekici el yazması, yıllık yazarının kızıyla evli bulunan, benim papaz yoluyla geçti helime. Papazın çocukları yıllığın ilk yapraklarını koparıp, sözüm ona uçurtma yapmakta kullanmışlar. Bu uçurtmalardan biri de benim avlumun ortasına düşmüştü. Onu yerden alıp gerisin geri çocuklara atmak istediğimde üzerinde bir takım yazılar olduğunu fark ettim. Daha ilk bakışta bunun yıllıktan koparılmış bir yaprak olduğunu anladım ve bereket versin ötekileri kurtarabildim. Bir çeyrek kile yulafa ele geçirdiğim bu yıllık derin bir bilgelik eseri olarak ve görülmemiş tumturaklılıktaki üslubuyla göze çarpıyor. 3. Sözlü Rivayetler Hiçbir haberi önemsememezlik etmedim. Bu konuda Muhtar Avde'in bir zamanlar söylediklerine göre Kahya Garbovitski'ye metreslik etmiş olan annesi Agrepena Trifonova'nın özellikle yardımlarını gördüm. 4. Köylülerin ahlak ve servetleriyle ilgili olarak eski muhtarların gözlemlerini içeren nüfus sicilleri. Hesap ve gider defterleri. Başkenti Goryohino'nun adını taşıyan bu ülke, yeryüzünde 240 Desyatina'dan fazla bir yer kaplamaktadır. Burada yaşayanların sayısı 63 cana kadar çıkar. Kuzeyi Deryutova ve Perkumova köyleriyle sınırlanmaktadır. Bu köylerin sakinleri yoksul, cılız, bodur insanlar olup, sahipleri ise kendilerini tavşan avı sanatına vermiş kimselerdir. Güneyde Sivka nehri, Goryihino'yu başıbozuk Karaçevski rençverlerinin topraklarından ayırır. Bunlar azgın acımasızlıklarıyla tanınmış, tedirgin edici komşulardır. Batısında Bilge ve Aydın Beylerin yönettiği, Bolluk içindeki zahirin onun çiçeğe durmuş tarlaları uzanır. Doğu kıyısı kimsenin yaşamadığı yerlerle yalnız kuşburnu bitkisinin yetişip sadece kurbağaların tek düze bıraklamalarının işitildiği ve eski bir söylenceye göre bir cinin yaşamakta olduğu geçit vermez bir bataklıkla bitişiktir. Not Bu bataklığa cinli bataklık da denilmektedir. Söylentiye göre Yarı açık bir çoban kadın, domuz sürüsünü bu ıssız yerlerin yakınında güderken gebe kalmış ve bir türlü inandırıcı bir biçimde açıklayamamış bu olayı. Halk da bunu bataklık cininden bilmiş. Fakat bu masal, tarihçilerin ilgisine değmez. Hele, ni buradan sonra ona inanmak, bağışlanamaz bir hata olur. Goryuhino, eski zamanlardan beri verimli, sağlam iklimiyle ün kazanmıştır. Bereketli tarlalarında çavdar, yulaf, arpa ve kara buğday yetişir. Kayın korusu ve çam ormanı, Goryehinolulara evlerini kurmaları ve ısıtmaları için, Odun ve kuru dal sağlar. Fındık, kuşburnu, kırmızı yaban mersini ve böğürtlen eksik olmaz. Görünmedik bollukta mantar yetişir. Bunlar, süt kaymağında pişirildikleri zaman, Sağlığa aykırı olmakla birlikte, Çok hoş bir yiyecek elde edilir. Bent, sazan balıklarıyla doludur. Sivka ırmağındaysa turna ve lot balığı bulunur. Goryehinolular, Genellikle orta boylu, sağlam yapılı, kül rengi gözlü, sarı ya da kızıl saçlı kimselerdir. Kadınları, yukarı doğru kalkıkça burunları, çıkık elmacık kemikleri ve şişmanlıklarıyla göze çarparlar. Not Muhtarın nüfus sicillerine yazdığı gözlemlerde, eti budu yerinde kadın deyimine sık sık rastlanmaktadır. Erkekler iyi ahlaklı, çalışan, özellikle kendi tarlalarında, yiğit, savaşçı kimselerdir. Birçoğu tek başına ayı avına çıkar. Çevrede yumruk dövüşündeki ustalıklarıyla ün kazanmışlardır ve aşağı yukarı hepsi sarhoşluk zevkine şehvet derecesinde düşkündürler. Kadınlar ev işlerinden başka erkeklerin işlerini de büyük ölçüde paylaşırlar. Yiğitlikte de onlardan geri kalmazlar, İşlerinden pek azı muhtardan çekinir. Onlar konak avlusunda tetikte bekleyen ve slovence mızrak sözcüğünden türetilmiş mızrakçı kadınlar adını taşıyan güçlü toplumsal bekçilerdir. Mızrakçı kadınların belli başlı görevi, dökme demirden levhaya ellerindeki taşla olabildiğince sık vurarak canileri korkutmaktır. Baştan çıkarıcının ayartmalarına sertçe ve özlü bir biçimde karşılık verirler. Goryehinolular, hasır, hasır sepet ve hasır sandalet ürünleriyle eskiden beri verimli bir pazar elde etmişlerdir. Onlara bu konuda, bahar olduğu zaman eski İskandinavlar gibi kayıklarla Yılın öteki mevsimlerinde ise pantolonlarını dizlerine kadar kıvırdıktan sonra yürüyerek çektikleri Sivka ırmağa yardım eder. Goryehino dili, kesin olarak Slavca'nın bir dalı olmakla birlikte, o da Rusça kadar başkalık gösterir. Kısaltmalarla ve kesikliklerle doludur. Bazı harfler büsbütün yok olmuş ya da başka harflerle değişmiş durumdadır. Bununla birlikte eski Rusçayı konuşanlar, Goryehinoca'yı kolaylıkla anlar ve öte yandan bizim için de böyledir. Erkekler genellikle 13 yaşlarındayken 20 yaşlarındaki kızlarla evlenirlermiş. Karılar dört ya da beş yıl boyunca kocalarını döverler. Bundan sonra da artık kocalar karılarını dövmeye başlar. Böylece her iki cinsin de bir süre egemenliği ile denge sağlanmış olurmuş. Cenaze töreninin yapılışı şöyleymiş. Kulübede boşu boşuna fazla yer kaplamasın diye merhum daha öldüğü gün mezarlığa götürülürmüş. Bu yüzden tabut içinde köy dışına çıkarıldığı anda Ölünün aksırarak ya da esniyerek Akrabalarını sevince boğduğu olurmuş Kadınlar Kocaları öldüğünde bir yandan feryat ederek Bir yandan da şu sözleri söyleyerek Gözyaşı dökerlermiş İki gözüm yiğit efendiciğim benim Beni kime bıraktın da gittin Şimdi ben neyle anacağım seni Mezarlık dönüşü Merhumun şerefine bir şölen verilir Akrabaları ve dostları Gayretlerine ve onun anısına Bağlılık derecelerine göre iki üç gün Bazen de bir hafta sarhoş gezerlermiş. Bu eski törenler bugün de uygulanmaktadır. Gorgehinoluların giysileri bir pantolon ve bunun üzerine giyilen bir gömlekten ibarettir. Onların Slav kökenli oluşlarının seçkin bir belirtisidir bu. Kışın, sırtlarında koyun derisinden bir gocuk taşırlar. Fakat gerçek bir gereksinmeden çok fiyako olsun diye yaparlardı bunu. Çünkü... Genellikle bir omuzlarının üzerine iliştiriverdikleri gocuğu, hareket isteyen en ufak bir çaba gösterecekleri zaman fırlatıp atarlar. Bilim, sanat ve şiir, Goryohino'da eski zamanlardan beri yeterince parlak bir biçimde var ola gelmiştir. Papazın ve zangoşların dışında da okur yazar kişiler her zaman bulunurdu burada. Yıllıklar, 1767 yılında yaşamış olup, sadece sağ eliyle değil, aynı zamanda sol eliyle de yazabilen muhtar yardımcısı Terenti'den söz ederler. Bu olağanüstü adam, çevrede rica mektupları, özel pasaportlar ve benzeri gibi her türlü mektup yazmadaki ustalığıyla oyun kazanmış. Sanatı, yardımseverliği ve bir sürü ilginç olaya karışmışlığı yüzünden başı sık sık belaya girmiş, adam akıllı yaşlanıncaya kadar yaşamış, her iki eliyle yazdığı yazılar da artık iyice tanındığı için tam sağ ayağıyla yazmayı öğrendiği bir sırada ölmüş. O, okuyucunun aşağıda göreceği gibi, Goryohino tarihinde önemli bir rol oynamaktadır. Müzik, kültürlü Goryohino'lular için her zaman sevilen bir sanat kolu olmuştur. Onların konutlarında, özellikle de küçük bir çam ağacı ve iki başlı kartal tasviriyle süslü eski halk evinde balalayka ve gayda sesleri, duygulu yürekleri bugüne kadar okşayarak çınlıya gelmiştir. Şiirsel edebiyat, bir zamanlar eski Goryohino'da büyük bir gelişme göstermişti. Arhiplisi'nin şiirleri, Sonraki kuşakların belleğinde günümüze kadar ulaşmıştır. Yumuşaklık bakımından ünlü Vergili usum, çoban şiirleri ayarında olan bu şiirler, imgelem güzelliği bakımından Bay Sumarokov'un idillerini ep iyice geçerler. Üslup türbeliği bakımındansa bizim şiir tanrılarımızın gerisinde kalmakla birlikte, çetrefillik ve sivri zekallık bakımından onlardan aşağı kalmazlar. Şu taşlamayı örnek olarak verelim. Konak havlusuna doğru. Muhtar Anton geliyor, nakarat. Koynunda çetele çubukları taşıyor, nakarat. Çıkarıp beye veriyor. Ve bey, hiçbir şey anlamadan çetele çubuklarına bakıyor. Ah sen muhtar Anton, beyleri soyup soğana çevirirdin, köyün iliğini sömürdün, karına hediyeler aldın. Okuyucuya böylelikle, Goryehino hakkında etnografik ve istatistiksel bilgiler verdikten, Ona, Goryohinoluların ahlak ve geleneklerini tanıttıktan sonra asıl konumuza gelebiliriz şimdi. Destansal, Çağlar, Muhtar Trifon Goryohino'nun yönetim biçimi birkaç kez değişti. Goryohino, sırasıyla önce köy topluluğunca seçilen muhtarlar, sonra derebeğinin atadığı kahyalar, en sonunda da derebeğinin kendisince yönetildi. Bu çeşitli yönetim biçimlerinin yarar ve zararlarını sırası geldikçe aşağıda açıklayacağım. Goryohino'nun kuruluşu ve ilk ahalisinin niteliği, bilinmezliğin karanlığıyla örtülmüş bulunmaktadır. Bulanık söylenceler, Goryohino'nun bir zamanlar zengin ve büyük bir köy olduğunu, bütün Goryohino'luların bolluk içinde yaşadıklarını, öşürün yılda bir kez toplanarak birkaç araba içinde kim olduğu bilinmeyen birine gönderildiğini bildiriyorlar. Herkes ucuza alır, pahalıya satarmış o zamanlar. Kahya diye bir şey yokmuş. Muhtarlar kimseyi incitmezler. Ahali az çalışır, Fakat bolluk içinde yaşar, çobanlar sürülerini ayaklarında çizmelerle güderlermiş. Biz bu tablonun büyüleyiciliğine kapılacak değiliz. Altın çağ, bütün halkların ortak düşüncesidir ve insanların, bugünden hiçbir zaman hoşnut olmayıp ve geleceğine ilişkin olarak da pek az ümit beslemek gerektiğini deneyleriyle öğrenip, bir daha dönülemeyecek olan geçmişi, düş güçlerinin bütün çiçekleriyle süslediklerini kanıtlar sadece. Belgelerse şu gerçeği gösteriyor. Goryuhino köyü eski zamanlardan beri ünlü bir Bielkin ailesine aitti. Fakat birçok başka yurtluklara sahip olan atalarım bu sapa yörelerle ilgilenmiyorlardı. Goryuhino önemsiz bir vergi ödüyor ve halk toplantısı adı verilen köy kurullarında halk tarafından seçilen muhtarlarca yönetiliyordu. Fakat zamanın akışı içinde Bielkinlerin aile mülkleri parçalanıp dağılmaya yüz tuttu. Zengin dedenin yoksullaşan torunları Görkemli alışkanlıklarından el çekmeyip şimdi on kat küçülmüş olan yurtluktan yine eski dolgun geliri istiyorlar. Zehir zemberek yönergeler yayımlıyorlardı birbiri arkasına. Muhtar bunları köy kurulunda okuyor, kurul üyeleri parlak söylevler çekiyorlar, ahali dalgalanıyordu. Fakat beyler iki kat öşür yerine yarım kapiklikte mühürlenmiş yağlı bir kağıda yazılı kurnazca bahaneler ve alçak gönüllü yakınmalar elde ediyorlardı. Goryuhi'nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor fakat kimse farkında bile olmuyordu bunun. Halk tarafından seçilmiş son muhtar olan Trifon'un başta bulunmuşunun son yılı tam kilise bayramının kutlandığı gün tüm halkın bağırışıp çağırışarak eğlence evinin, argoda meyhanenin adı budur, çevresinde toplandığı ya da birbirleriyle kucaklaşarak ve yüksek sesle Arhiplis'in şarkılarını söyleyerek sokaklarda gezindikleri bir sırada Bir çift lagar beygirin koşulu olduğu sepet örtülü, tenteneli bir araba girdi köye. Arabacı yerinde pejmurde bir Yahudinin oturduğu bu arabadan, sevinç içindeki halka sanki merakla bakan kasketli bir kafa uzandı. Ahali, gülüşlerle ve kaba şakalarla karşıladı arabayı. Not. Bazı kendini bilmezler, giysilerinin eteklerini boru biçiminde kıvırarak, Yahudi arabacıya takılıyorlar ve komik bir tavırla, ''Kefere! Kefere!'' ''Git de domuz kulağı ye!'' diye bağırıyorlardı. Goryohin Ozan Gocu'nun yıllığından. Fakat araba köyün ortasında durup da içinden sıçrıyarak inen yabancı, buyurur gibi bir sesle muhtar trifonu istediği zaman şaşırıp kaldılar. İki köy kurulu üyesi, o sırada eğlence evinde olan büyük adamı buldular. Koluna girerek saygıyla getirdiler. Yabancı, hiddetli bir bakış fırlatıp ona bir mektup uzattı ve bir an önce okuması buyruğunu verdi. Goryuhino muhtarları arasında hiçbir zaman hiçbir şey okumamak geleneği vardı. Muhtar okuma yazma bilmiyordu yani. Muhtar yardımcısı Avde'ye haber salındı. Kendisi hemen yakındaki bir ara sokakta bir çetin dibinde uyurken bulunarak yabancıya getirildi. Fakat ya ansızın uyandırılmış olması ya da acı bir önsezi nedeniyle okunaklı bir yazıyla kaleme alınmış olmasına karşın mektubun harfleri Avde'ye çok karışık geldi ve muhtar yardımcısı da işin içinden çıkamadı. Yabancı, muhtar trifona ve yardımcısı Avde'ye yakası açılmadık sövgüler savurdu. Onları yeniden uyumaya gönderip, mektubun okunmasını ertesi güne bıraktı, kendisi de hükümet kulübesine yollandı. Yahudi de arkasında, onun küçük babulunu oraya taşıdı. Goryohinolular sessiz bir şaşkınlık içinde bu olağanüstü olayı izlediler. Fakat kısa bir süre sonra... Arabada, Yahudi'de, yabancıda unutuldu. Gün, gürültü patırtı içinde sona erdi. Goryohino kendisini beklemekte olan şeyi sezinlemeksizin uykuya daldı. Goryohinolular, güneş doğar doğmaz pencereleri tıkırdatılıp, genel toplantıya çağrılarak uyandırıldılar. Yurttaşlar, birbiri arkasına, toplantı alanı olarak kullanılan hükümet kulübesi avlusuna sökün ettiler. Gözleri bulanık ve kırmızıydı. Yüzleri şişmişti. Eski, mavi bir kaftan giymiş olarak gösterişli bir tavırla hükümet kulübesi önündeki basamaklarda duran kasketli adama esniyerek, kaşınarak bakıyorlar, bu adamı daha önce nerede görmüş olduklarını anımsamaya çalışıyorlardı. Muhtar telefonla yardımcısı Avdey, başları açık, iki yüzlü bir uysallık ve derin bir acı içinde onun yanında dikilmekteydiler. Yabancı, ''Herkes burada mı?'' diye sordu. Muhtar, ''Bütün üyeler geldi mi?'' diye yeniledi soruyu. Yurttaşlar, herkes tamam diye yanıtladılar. O zaman muhtar bir Divteskere geldiğini bildirerek yardımcısına bunu ahaliye okumasını buyurdu. Abdi yutkundu, yüksek sesle şunları okudu. Trifon Ivanov. Bu mektubu taşıyan vekilim X yönetimi ele almak üzere Ata Yurdum Goryuhino köyüne geliyor. O gelir gelmez köylüleri tezelden topla ve buyruğumu onlara bildir. Özellikle de vekilim X'in köylülere vereceği buyruklar tıpkı benimkilermiş gibi dinlenecektir. O ne isterse istesin tartışılmadan yerine getirilecek yoksa X dilediği gibi sert davranabilecektir. Beni bunu yapmaya köylülerin utanmazca söz dinlemezlikleri ve senin muhtar Trifon onlara hilekarca göz yumuşun zorladı. İmza X X Sonra X ayaklarını X harfi gibi açarak ve Q harfi gibi elini biline dolayarak şu kısa ve anlamlı söylevi çekti. ''Bana bakın, bana. Aklınızı başınıza devşirin. Şımarık insanlar olduğunuzu biliyorum. Fakat ben, sizin kafanızdaki ahmaklığı dünkü sarhoşluğunuzdan daha çabuk geçireceğim galiba.'' Sarhoşluk marhoşluk kalmamıştı kimsede. Goryuhinolular yıldırım çarpmışçasına kolları kanatları kırık, korku içinde evlerine dağıldılar. ''Kahya X'in yönetimi.'' X, yönetim dizginini eline aldı ve kendi politik sistemini uygulamaya girişti. Bu sistem özel olarak incelenmeye değer. Sistemin temel dayanağı şuydu. Köylü zengin olduğu ölçüde şımarık, yoksul olduğu ölçüde ise yumuşak başlıdır. Bu noktadan hareketle X, yumuşak başlılık köylülüğünün başta gelen erdemiymişçesine Atayurt'ta yumuşak başlılığı sağlamak üzere çalışmaya koyuldu. Köylüler için bir sayım defteri tutarak onları zenginler ve yoksullar diye bölümlere ayırdı. 1- Ödenmemiş vergiler varlıklı köylüler arasında paylaştırıldı ve her türlü sertliğe başvurularak tahsil edildi. 2- Yoksullar ve aylaklar çalışmak üzere hemen tarlalara gönderildi. Eğer onun hesabına göre bunların çalışmalarından istenilen sonuç elde edilmezse, bu köylüler öteki köylülerin yanına ırgat olarak veriliyorlardı. Buna karşılık olarak da ırgat çalıştıran köylüler kahyaya isteğe bağlı bir haraç ödüyorlardı. Köleliğe verilen kişilerse, Ödenmemiş vergilerin dışında iki kat aşar ödeyerek Özgürlüklerini elde etme hakkına Tam olarak sahiptiler Bütün toplumsal yükümlülükler Varlıklı köylülere düşüyordu Acemi asker kaydı sorunuysa Çakırcı kahya için tam bir bayramdı Çünkü kura Baldırı çıplağın ya da müflisin birine düşmedikçe Bütün zengin köylüler Fidye ödeyerek sırayla askerlikten Kurtuluyorlardı Meclis toplantıları ortadan kalkmıştı Öşür azar azar Fakat hiç aralık vermeksizin bütün bir yıl boyunca toplanıyordu. Bunun dışında kahya, beklenilmedik başka salmalar da koymuştu. Köylüler eski oranla öyle pek de fazla ödüyor görünmüyorlardı. Ama ne kazanabiliyor ne de yeterince biriktirebiliyorlardı. Üç yıl içinde Goryuhino tümüyle yoksullaştı. Goryuhino mahzunlaştı, pazar ıssızlaştı, Sin'in şarkıları işitilmez oldu. Çocuklar da sefil kaldılar. Köylülerin yarısı tarlada, yarısı ırgatlıkta çalışıyordu ve kilise bayramı günü, o günden sonra, yıllık yazarının ifadesine göre, büyük sevinç ve mutluluk günü değil, acı bir anı ve keder yıl dönümü oldu. 1830 Son